Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahum bi ehsanin ila yevmed dine emma ba'd Bugün 18 Ocak 2014 Cumartesi Ehl-i Sünnet'te Nesih derslerimizin 8. dersi. 8. ve son ders. Bu dersle birlikte inşallah Ehl-i Sünnet'te Nesih dersleri serimize son vereceğiz. Başlığımız hemen şu. Bu son ders olması hasebiyle aslında şu ana kadar öğrenilmiş olduğumuz kaideleri yüzeysel olarak naslar üzerinde pratiğe dökeceğiz. Ve nesk olmuş birkaç tane e, ayeti örnek vererek e, dersi işleyip son vereceğiz inşallah. E, konu başlığımız şu. Kur'an'da mensuh olan ayetler. Tabi böyle dediğimizde ilk akla gelen anlam Kur'an'da mensuh olan bütün ayetler olabilir. Öyle değil. Bu sadece örnek babındandır bu başlık. Dolayısıyla bir iki tane ayet vereceğiz sadece. Nesk olduğunu tercih ettiğimiz ayetlerden. Birinci ayetimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile baş başa özel olarak konuşmak isteyen bir kimsenin konuşmadan önce sadaka vermesini yani sadaka takdim etmesini emreden ayet. Olayın aslı şu kardeşler. Şimdi ayet geliyor. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki bu ayet Mücadele Suresi 12. ayettir. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ya ey müminler iman edenler peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman Baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şimdi biz bu ayete baktığımızda bu ayet Allah Azze ve Celle bu ayette Allah Subhanahu ve Taala, Peygamber aleyhisselatu vesselam ile özel olarak baş başa konuşmak isteyen bir kişinin konuşmadan önce gücü yetiyorsa bir sadaka takdim etmesini emrediyor bu ayet kardeşler. Dolayısıyla ayeti ne? Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Bu ayetle sahabeleri hitaben diyor ki sizden her kim peygamberle baş başa konuşacak olursa özel olarak bir şey ona sormak söylemek istiyorsa bu konuşmasından önce bir sadaka takdim etsin. Tutacaksın sadaka vereceksin ondan sonra aleyhissalatü vesselamla ne yapacaksın konuşacaksın. Ancak bu ayetin hükmü kendisinden sonraki gelen ayetle yani mücadele suresinin 13. ayetiyle nesk olmuştur. Diyor ki, Mücadele Suresinin 13. ayeti, Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu? Zaten bunu yapamadınız. Allah tövbenizi kabul etmiştir. Şu halde namaz kılın, zekat verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bu ayet kardeşler, yani Mücadele Suresinin 13. ayeti, Mücadele Suresinin 12. ayetinde, Baş başa konuşmadan önce sadaka verilmesini emreden bu hükmü ne yapıyor? Nesh ediyor. Yani diğer bir tabirle, bu ayet peygamberle baş başa konuşmak isteğinin sadaka vermesinin vacip oluş hükmünü neshediyor. Vacip oluş hükmünü ne yapıyor? Neshediyor. Çünkü mücadele suresindeki ayet yani sadakayı emreden ayet emir olarak gelmiştir. Dolayısıyla vaciptir. 13. ayet ise bu vacip oluş hükmünü ne yapıyor? Neske diyor. Taberi'deki rivayette i̇bn Abbas'ın talebesi İmam Mücahit sahih gelen bu senet, sahih senetle diyor ki, sadaka vermeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice konuşmaları yasaklandı sahabelerin diyor. Onunla bu yasaktan sonra sadece Ali i̇bn Ebi Talip radıyallahu anh ne yaptı? Ee, konuştu. Özel olarak konuştu. O bir dinarı önceden sadaka olarak verdi. Yani Ali radıyallahu an konuşmasından önce bu ayet geliyor. Ali radıyallahu an konuşmak istiyor. Dolayısıyla sadaka vermesi gerekiyor. Çünkü Allah emretmiş. Diyor ki işte Ali radıyallahu an geldi. Bir dinarı önceden sadaka olarak verdi. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile özel olarak konuştu. Sonra da ruhsat nazil oldu. Yani ruhsattan kasıt ne? Sadaka vermeden önce konuşabilme müsaadesi nazil oldu. O da mücadele süresinin 13. ayeti. Bakın yine Taberi'deki gelen rivayette sahih senetli Ali Radıyallahu anh'dan geliyor. Ali Radıyallahu anh diyor ki, Kur'an'da bir ayet vardır ki, onun hükmü gereğince benden önce kimse amel etmedi. Benden sonra da kimse bunun hükmü gereğince amel etmez. Sonra, ey iman edenler, peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, Baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin ayetini okudu. Sonra dedi ki bu farz kılındı, sonra da nesk olundu. diyor Ali radıyallahu anh. Hem de ne diyor? Kur'an'da bir ayet vardır ki benden önce kim amel etmedi, benden sonra da onda kim amel etmez. Çünkü bu öyle bir kısa sürede hüküm inip nesk oluyor ki onunla sadece amel edebilme Ali radıyallahu anh'a nasip oluyor. İmam Kated diyor ki İnneha mensuhatun ma kânet illa sa'aten min nehârin. Bu Abdurrezzak Musannaf'dadır bu rivayet. İmam Katade'den gelen sahih senetle geliyor. Diyor ki bu ayet neskedilmiştir. Bu hüküm ancak günün bir vakti sürmüştür. Yani ayet geliyor günün çok kısa bir vakti sürüyor. Ali radıyallahu anh amel ediyor. Ondan sonra zaten Allah azze ve celle mücadele suresi 13'ü indirerek bu vacip oluş hükmü nesk ediyor. İşte bundan da İmam Katade haber veriyor. Diyor ki bu ayet neskedilmiştir. Bu Bu hüküm ancak günün bir vakti sürmüştür diyor. Bakın yine i̇bn Abbas radıyallahu anh da bu ayetin iniş sebebinden bahsederek diyor ki kardeşler Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zorlayıncaya kadar ona çokça soru sordular. Yani artık o kadar soru sormaya başladılar ki aleyhissalatu vesselam artık zorlanmaya başladı. Bu tabi fıtridir o kadar yoğun sorular içerisinde. insanın bedeninin, gücünün, zihninin yetebileceği bir had vardır, sınır vardır. Bunu söz konusu ediyor i̇bn Abbas. Diyor ki Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zorlayıncaya kadar ona çokça soru sorup durdular. Allah peygamberinin yükünü hafifletmek istedi. Bu sebeple bu emri verince çoğu kimse cimrilik etti ve soru sormaktan geri durdu. Bundan sonra da Allah zaten bunu yapamadınız. Allah tövbenizi kabul etmiştir. Şu halde namazı kılın, zekatı verin buyruğunu indirerek onlara bu, genişlik verdi ve darlıkta bulunmadı. Bu da taberide de geliyor. Bu İbn Abbas'ın sözü sahih senetle gelmiştir kardeşler. Yine bakın ikrime Hasan el Basri vesaire ve daha pek çok selef bunun nesk olduğunu açıkça dillendirmişlerdir. Bu da müfessillerin bu ayetin hükmünün nesk olduğuna dair ittifaklarını gösteriyor zahiren. Ve Allahu alem ben de İttifak edilmiş yani nesk olduğu ittifak edilmiş olduğunu bildiğim veya zannettiğim tek ayet budur Kuranda. Diğer nesk olduğu iddia edilen tüm ayetler alimler arasında nesk olmuş mudur yoksa olmamış mıdır şeklinde ihtilaflıdır. Ancak ihtilafı bilmediğim tek ayet bu ayettir nesk olduğunda zahiren icma görülüyor Allahu alem. Evet bu ayet hakkında söyleyeceğimiz Şeyler bu kadar. Bakın Neskin şartlarına baktığımızda ne dedik mesela örneğin Neskin şartlarından bir tanesi nedir? Neskeden ve edil edilen Kurandan veya Sünnetten nasıl olacak? Bunlar Kurandan veya Sünnetten nasıl mı? Evet bu iki ayet. Bakın birinci şart mesela yerine geldi. Değil mi? Bir sürü şart etmiştik. Bunlardan bir tanesi neydi mesela? İkisinin de sahih senetle sabit olması. Doğru mu? Zaten hadisse sahih senedini ararız ama Kuransa zaten Kuranda ittifak vardır tüm ayetler. Dolayısıyla bunların da ikisi ayet. Bu şart da yerine geldi mi? Üçüncüsü mesela ne demiştik? Bunların e, akli yolla değil şer'i nasla sabit olması hükmün. Evet bu şart da yerine gelmiş. Ameli meselelerden olması. Böyle tevhid gibi veya kalp amelleri gibi korkma sevme şeklinde amellerden olmaması. Çünkü bunlara nesh dahil olmaz. Doğru mu? Bunu anlatmıştık. Yani mesela korkma, tevhid, sevgi, tevekkül bunlarda nesh. Olmaz. Ameli mesele olacak. Bu ameli mesele mi? Ameli mesele. neskeden eden, nesk edilenden önce gelecek. Şey, nesk edilen, nesk, eden, nesk edilenden sonra gelecek. Burada da böyle olmuş mu? Evet. Önce mücadele 12 indi, ondan sonra 12 indi. O yüzden Ali radıyallahu anh diyor ki, önce bu ayet indi, onun gereğince sadece ben amel ettim, sonra Allah mücadele onun için indirdi diyor Ali radıyallahu anh. Başka? ikisi arasında bir çelişki olmalı. Değil mi? Birbirine zıt olmalı nesk olabilmesi için. Burada zıtlık söz konusu mu? Evet. Neden? Çünkü birisi e, vacip oluşunu emrediyor, diğeri ne yapıyor? Bu emri kaldırıyor ve diğer nasların hepsi e, bu e, husus hakkında diğer şartların hepsi bu husus hakkında yerine gelmiştir. Dolayısıyla nes vardır bu ayette. Evet, iki, bir ayet daha alalım nes olduğuna dair, nes olduğunu tercih ettiğimiz ayetlerden alıyoruz. Allah Azze ve celle kardeşler Enfal suresi 65. ayette buyuruyor ki Ya ve Ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 100 kişi olursa onların Fıkıh edemeyen, idrak edemeyen bir kavim, kavim olmalarından dolayı kafir kimselerden bin kişiye galip gelir diyor. Allah subhanehu ve teala Enfal 65'te kardeşler. Bu ayet her ne kadar alimler arasında ihtilaflı olsa da Nes hakkında en güçlü delillerdendir. Bakın şimdi birinci görüş bu ayetin kendisinden sonraki gelen şu ayetle Nes olduğu görüşüdür. Bunun biraz münakaşasını alalım. Birinci görüş, bu ayetin kendisinden sonraki şu ayetle nesk olduğu görüşüdür. Nedir o ayet? Diyor ki, El-âne khaffefallâhu ankum ve alime enne fîkum da'fen fe enyekum minkum miyetun sabiratun yaglibu miyeteyn ve enyekum minkum elfun yaglibu elfeyni biiznillâhi ve ma'as sabirin. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira sizin güçsüz olduğunuzu, yani sizde zayıflık olduğunu biliyor. Artık sizden sabırlı 100 kişiniz olursa onlardan 200 kişiye galip gelir. Sizin bin kişiniz Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu görüş cumhurun görüşüdür. Bu ayet bundan önceki az önce okuduğumuz ayeti ne yapmıştır? Nesletmiştir. Bakın ikinci görüş kardeşler. Diyorlar ki bu ayet haberdir. Ya neydi o ayet? Ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ayetin devamı. Diyor ki bu ayet, nesk olduğunu inkar edenler diyorlar ki bu ayet e, nesktir. E, bu ayet e, haberdir. Dolayısıyla nesk'ın haberlere dahli yoktur. Hatırlarsanız nesk'ın şartlarını saymıştık. Nesk'ın haberlerine dahli yoktur demiştik. Mesela Allah sıra, firavunu suda boğduk derken sonradan bunu nesk edemez. Bu bir haberdir. Çünkü bunun nesk olunması ilk haberin doğru olmadığı anlamına gelir. Allah'ın kelamı da doğru olmamaktan nedir? Münezzehtir. Doğru olmamaktan... He? Münezzehdir. Dolayısıyla haberlerde nesk olmaz. Allah Azze ve Celle de bu ayette haber vermiştir. 20 kişi 200 kişiye galip gelir demiştir. Bunun dolayısıyla bu ayetin nesk olması söz konusu değildir. Çünkü bu ayet vurguluyorum haber babındandır demişlerdir. Bu görüşte alimlerden, bu görüşte alimlerden bir grubun görüşüdür bu ikinci görüş. Ama dediğim gibi nesk olduğunu iddia eden alimlerin, alimler cumhurdur. Bunlar ise bir kısım alimin görüşüdür bu ikinci görüş. Şimdi e, bu iki görüş arasındaki münakaşaya ve e, bunun sonucunda da tercihe geçmeden önce her iki görüşün de delillerini zikredelim kardeşler. Şimdi ayetin mensuh olduğunu, nesholunduğunu söyleyen birinci görüşün sahipleri bazı delillerle istidhar etmişlerdir ki dedik bu cumhurun görüşüdür. Nedir bu deliller? Bir, Enfal 66'daki şimdi Allah yükünüzü hafifletti zira sizin güçsüz olduğunuzu biliyor. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa onlardan 200 kişiye galip gelir ifadesi açıktır diyorlar. Ayetin zahiri nesk olduğuna delalet etmektedir diyorlar. Birinci delilleri bu. İkinci delil, bu ayetin nesk olduğuna ikinci delil. İmam Bukhari sahihinde kardeşler şu başlığını atıyor. Dikkat edin İmam Bukhari sahihinde şu başlığını atıyor. Ayeti bab başlığı olarak koyuyor. Diyor ki İmam Bukhari. Ey peygamber. Müminleri savaşa teşvik etti. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa onların fıkıh edemeyen bir kavim olmalarından dolayı kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir babı demiştir İmam Buhari. Ayetini atmıştır, bab olarak vermiştir. İşte İmam Bukhari bu bab başlığını attıktan sonra İbn Abbas'a dayanan senedi zikredip şu rivayete eğer veriyor dikkat edin şimdi. Bunu bab başlığı olarak veriyor bu ayeti. İmam Bukhari bu bab başlığına attıktan sonra İbn Abbas'a dayanan senedi zikledip şu ayete yer veriyor. Nedir ayet? İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki: Sizden eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir ve şayet sizden 100 kişi olursa şeklindeki ayet inince diyor İbn Abbas, bir Müslümanın 10 kişi karşısında kaçmaması ona farz kılındı. Bir Müslümanın 10 kişi karşısında kaçmaması ona farz kılındı. Daha sonra Allah şimdi Allah yükünüzü hafifletti ayetini indirdi. Böylece 100 Müslümanın 200 kafirden kaçmaması ne oldu? Farz kılındı. Yani 1'e 2. Önceden 1'e 10 bir kişi 10 kişiye karşı kaçmaması farzdı. Sonra ikinci ayet indirince Allah bir kişinin 2 kişi karşısında kaçmaması farz kılındı. Yani yük ne olmuş oldu? Hafifletmiş oldu. Bunu da delil getiriyorlar. Yine, yine bakın devam ediyoruz delilleri. Yine, yine İmam Bukhar diyor ki, bakın yine şöyle bir başlığı dağıtıyor. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira sizin güçsüz olduğunuzu, sizde zayıflık olduğunu biliyor. Artık sizden sabırlı yüz kişiniz olursa, onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Sizin bin kişiniz Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir babı. Böyle bir başlığı atmıştır. Sonra yine i̇bn Abbas'a dayanan, Senedi zikledip başka bir rivayete daha yer vermiştir İmam Bukhari ve şu rivayet. İbn-i Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir ayeti indi. Bir kişinin 10 kişi karşısında kaçmaması Müslümanlara farz kılındı. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. Akabinde hafifletme geldi. Allah Teala şöyle buyurdu. Sizden e şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira sizin güçsüz olduğunuzu, sizde zayıflık olduğunu biliyor. Artık sizden sabırlı 100 kişiniz olursa, onlardan 200 kişiye galip gelir. Allah Teala Müslümanlara sayı bakımından hafifletme getirince, bu hafifletme kadar da sabrını eksiltti diyor İbn Abbas radıyallahu an Buhari'deki rivayette kardeşler. Bütün bunlar cumhurun nesk olduğunu iddia eden cumhurun Şimdi ikinci görüş ne dedik? Bunun nesk olduğunu inkar ediyorlar. Bunların delilerine gelince kardeşler diyorlar ki nesk olduğunu inkar edenlerin delilerine gelince diyorlar ki az önce kısa bir değindik. Ne diyorlar? Diyorlar ki bu ayet haberdir. Yani sizden 20 kişi olursa 200 kişiye gayelip gelir. Ayet haberdir. Allah haber veriyor. Neskin haberlere dahli yoktur. Nesik haberlere karışmaz. Yani haberler nesk olmaz. Çünkü, an, çünkü Allah ancak doğru olanı haber verir. Doğru olan bir haberin de ortadan kalkması söz konusu olmaz. İkinci delilleri diyorlar ki ayet Bedrehl'ine hastır. Dolayısıyla umumiyeti söz konusu değildir. Bu Hasan el-Basri'den ne yapmıştır? Rivayet edilmiştir. Kankışlar. Üçüncü delilleri diyorlar ki Mekki İbni Ebi Talib el-Kaysi'nin el i̇yad El İzah li Nasihil Kur'ani ve Mensuhih bu, bu da nesih babında en değerli en önemli kitaplardan bir tanesidir. Yazarı Mekki Ebi Talip'tir, El Kaysi'dir. Yazarı, müellifi kitabın ismi El İzah li Kur'ani ve Mensuhih. Her ilim talebesine bunu tavsiye ederim. Bu eserinde İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor. Bu ayet muhkemdir yani hükmü baki'dir. Düşmanla karşılaşma anında 100.000 bin kişi olsalar dahi kaçmaları caiz değildir diyor. Şimdi ikinci görüşün de delili bunlar. Aslında baktığınızda az önceki İbn-i sözüyle buradaki bu, İbn-i Abbas'ın bu sözü birbirine ters gibi görünüyor değil mi? İki tarafın delillerini ziklettik şimdi. Bu delillerin münakaşasını kısaca yapacağız kardeşler. Bakın ayetin hükmünün sabit olduğunu yani nesk olmadığını söyleyenler ne diyorlardı? Diyorlardı ki bakın. Sizler bu görüşünüzle, yani cumhura hitaben, nesk olduğunu iddia eden cumhura hitaben diyorlar ki, sizler bu görüşünüzle haberlere neshi dahil etmiş oluyorsunuz. Halbuki malum olduğu üzere neshin haberlere dahili yoktur. Dolayısıyla bu ancak hafifletme babındandır, nesh babından değildir. Çünkü neshin manası mensuh olanın hükmünün kalkmasıdır. Burada ise hüküm kalkmış değildir. Çünkü bir kişi bir kişi 10 kişiyle savaşmasın demiyor ki. Bilakis gücü yetiyorsa savaşması gerekir zaten. Zaten gücü yetiyorsa savaşması gerekir. Değil mi? Çok böyle ilmi mantığı geliyor. Bu ona kalmış bir şeydir. Değil mi? Bu ona kalmış bir şeydir. Gücü yetiyorsa savaşması gerekir. Bu ona kalmış bir şeydir. Bu durumun benzeri, oruçlu bir kimsenin seferde iftar etmesi gibidir. Bu durumda oruç nesk olmuştur denemez. Yani adam diler tutar, dilerse tutmaz. Bu ancak bir hafifletme ve ruhsattır. Hafifletme ve ruhsat babındandır. Oruç tutması ise daha eftaldir. Aynı bu kıtal meselesinde de böyledir. Evet, 20 kişi, 200 kişiye ee, galip gelir dedi Allah. Sonradan e, bunu hafifletti. Bu illa ilkinin hükmünün kalktığı anlamına gelmez. Yani bir kişi gücü yetiyorsa niye on kişinin karşısında kaçsın? Kaçmayabilir. Bu aynı oruçlu bir kimsenin seferde iftar etmesi gibidir. Dolayısıyla bu hafifletme babındandır. Bir ruhsattır. Nesih değildir diyorlar. Yine diyorlar ki i̇bn Abbas'ın Bukhari'deki hafifletme geldi, sözünü de Hafifletme geldi sözü de bizim söylediğimizi desteklemektedir diyorlar. i̇bn Abbas demişti ya hafifletme geldi. Değil mi? Bunlar cum Cumhur'a itiraz ederken ne diyorlar? Bunlar hafifletme babındandır diyorlar. Nesb babından değildir. Dolayısıyla İbn-i Abbas'ın hafifletme geldi sözü de bizim bu sözümüzü desteklemektedir diyorlar. Bu hafifletme hükmün külliyen yani tamamen nesh edilmesi demek değildir diyorlar. Sadece hükmün devam ettiğini ancak bunun yanında da bir hafifletme geldiğini göstermektedir. Yani hüküm Muhkem olarak devam ediyor. Sadece yanında ne var? Ayrıyetten bir hafifletme var. Halbuki ne olsa hüküm tamamen kalkar diyorlar. Doğru mu? Hüküm tamamen kalkması gerekir diyorlar. Burada kalkma yok ki. Bir kişi isterse on kişinin yanında kaçmayabilir. Gücü yetiyorsa niye kaçsın? Birakis kaçmaması daha iyidir. Ne güzel gücü on kişiye yetiyor diyorlar. Anladık? Şimdi ayetin nesk olduğunu savunanlar, kiracı olan görüş de budur, cumhurun görüşü. Bunların bu sözlerine ve bu delillerine şu şekilde cevap vermişlerdir. Az önce deminden beri saydığımız itirazlarına şu şekilde cevap vermiştir, reddiye vermiştir Cumhur. Bakın şimdi kardeşler iyi dinleyin. Şimdi hatırlarsanız biz haberde nesk olmaz demiştik değil mi? Ancak hangi haberi bundan istisna kılmıştık? Emir manasına gelen haber, doğru mu? Allah ne diyor? Wel mutallaka tu enfusu inne selasete kuru. Boşanmış kadınlar, değil mi? Üç hayız veya üç temizlik. Müddeti ne yaparlar? Beklerler. Bu haber gibi görülüyor, değil mi? Beklesinler diyor mu Allah? Beklesinler olsa emir olur, ama beklerler haber olur, değil mi? Bu adam bakkala gider. Haber midir, emir midir? Haber. Ama bakkala gitsin. Emirdir. Bu ayette kadınlar, mesela hayızlı kadınlar, pardon boşanmış kadınlar 3 hayız müddeti beklesinler mi diyor? Beklerler mi diyor ayette? Beklerler diyor. Doğru mu? Bu zahiren haber değil mi? Ama Allah burada haber sigasıyla söylediği halde emri kastediyor. Bu açıktır. Herkese kabuldür bu zaten. Yani boşanmış kadınlar 3 hayız müddeti beklesinler diyor Allah ama şey beklerler diyor Allah. Ama ne kastediyor? Bekle Sinler, emir kast ediyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bunların itirazı neydi? Bu ayet haber veriyor bize. Dolayısıyla haberlerde nesk olmaz. Biz de diyoruz ki evet aslan haberlerde nesk olmaz ancak hangi haberler bundan müstesnadır? Emir anlamına gelen, hüküm beyan eden ayetler müstesnadır. Bunlara nesk dahil olabilir. Birçok müfessir de bunu açıkça dile getirmiştir. Mesela İmam Taberi bu ayet için diyor ki bakın Müthiş sözlerinde diyor ki eğer sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Diyor ki bakın sözlerine şimdi. Her ne kadar bu ayet haber sigasıyla gelmişse de manası emirdir. İmam Taberi diyor. Manası emirdir. Devam ediyor diyor ki ayetteki şimdi Allah yükünüzü hafifletti ifadesi buna delalet etmektedir. Hafifletme ancak ağır gelmeden sonra olmuştur. Şayet hafifletmeden önce 10 kişinin düşmandan olan 100 kişiye karşı durmaları farz değil de mendub olsaydı hafifletmenin bir anlamı olmazdı. Çünkü hafifletme ancak bir kişinin 10 kişiye karşı durmaktan geri durabileceğine dair bir ruhsattır. Eğer hafifletmenin öncesinde bir kişinin 10 kişiye karşı durması zoraki olmasaydı ruhsatın bir anlamı olmazdı. Durum böyle olunca şu bilinmiş oluyor ki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 Eğer sizden sabırlı olan 220 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1100 kişi olursa onların fıkıh yani idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Ayetini neshetmiştir diyor İmam Taberi. Bu kadar açık. Sonra İmam Taberi Latiful Beyan An, usul, an Usulil Ahkam adlı eserinde de diyor ki kardeşler. Allah Azze ve Celle'den gelen, içerisinde yapılan bir amele karşılığında sevap ve günah vaat ettiği bilgisi bulunan her bir haber, yine terk ettiğinde ceza ve azap olduğunu bildiren her bir haber, her ne kadar haber sigasıyla gelmiş olsa da emir manasındadır. Bakın bu çok önemli ilmi bir ifade. Eserinde diyor ki, İmam Taberi, Latiful beyan an usulil ahkam adlı eserinde diyor ki, bakın ilmi ifadeler, Allah Azze ve Celle'den gelen içerisinde yapılan bir amele karşılığında sevap ve günah vaat ettiği bilgisi bulunan her bir haber, yine terk edildiğinde ceza ve azap olduğunu bildiren her bir haber, her ne kadar haber sigasıyla gelmiş olsa da emir manasındadır. Dolayısıyla meselemize dönecek olursak, evet bunların itirazı bunlar haber babındandır. Dolayısıyla haberleri nesk olmaz diyorlar. Asıl itibariyle doğru ama hangi haber? Emir anlamına gelen haberler bunun dışındadır. Tamam. İmam Taberi de bunun, e, tefsirinde bu sözleriyle destekliyor. Ve Latiful Beyan adlı eserinde de ne yapıyor bunu söylüyor. Dolayısıyla bu ayetin siyakı her ne kadar haber olsa da iki sebepten dolayı emir kastedilmiştir. İki sebepten dolayı emir kastedilmiştir bu ayette. Bakın. Birinci neden. Şayet bu ayet kardeşler sade sade bir haberden ibaret olsaydı, haber verilen bu şeyin hilafının yani aksinin vuku bulmuş olmasını gerektirirdi. Doğru mu? Bu ise imkansızdır. Bu da onun emir olduğunu ne yapmaktadır? Açıkça göstermektedir. İkinci karine hafifletme karinesi kardeşler. Bakın, zira hafifletme ancak tekliften yani yükümlülükten sonra vuku bulur. İşte bu iki delil bu ayetin emir anlamına gelen haberlerden olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla nesk dahil olabilir. Onların bu itirazlarını yani haberlerde nesk olmaz itirazlarını çürütmüş oluyor. Ayetin hükmünün sabit olduğunu yani nesk olmadığını savunanların bu hükmün küllüyen tamamen nesk edilmesi babından değil sadece bir hafifletme babındandır sözlerine gelince. Bunların diğer itirazı neydi? Bunların... Demişlerdi ki bu hüküm külliyen tamamen nesh Bu babtan değildir. Yani bu, hük bu hüküm külliyen tamamen neskedilmesi babından değil sadece bir hafifletme babındandır diyorlar, değil mi? Bunlara nasıl cevap verilir? Bakın buna nasıl cevap verilir? Şimdi ayetin nesh olduğunu savunanlar bunların bu sözlerine şu şekilde cevap vermişlerdir. Cumhur, reddiye vermişlerdir. Bakın bu hafifletme demişlerdir. Nesh'in ta kendisidir. Çünkü Belli bir suretteki bu durum vacip idi. Doğru değil mi? İlk ayette vacip idi. Emir geliyor resmen vacip idi bu. Ve daha sonra başka bir surette vacip oldu ve ilk hükmü ortadan kaldırdı. Yine meselenin içerisinde neskin şartlarının tümü de bulunmaktadır. Şimdi ilk ayet bir kişinin on kişi karşısında kaçmamasıydı. Doğru mu? Bu net bir emir miydi? Vacip miydi? Doğru mu? İkinci ayet. 10 kişinin bir kişinin 10 kişi karşısında gücü yetmiyorsa da gücü yetmiyorsa kaçmaması hükmünü vacipliliğini neshetti. İşte bu hafifletme bu anlamda. Yani sonuçta vacipliği ortadan kaldırıyor. Ama başka bir versiyonda söyleniyor. Nedir o versiyon? Bir kişi 2 kişi karşısında kaçmayacak. O zaman ilk hükmünün vacip oluş, ilk ayetin vacip oluş hükmünü ki neydi o hüküm? Bir kişinin 10 kişi karşısında kaçmaması. İşte bu vacip oluş hükmünü kaldırdı. Ama başka bir vaciple kaldırdı. Dolayısıyla bir vacip gitti başka bir vacip geldi. Bu hafifletmeden kastı İbn Abbas'ın da diğerlerinden de ne? vacip oluşun hükmünü kaldırılması. Çünkü nesk olmadığını iddia edenler de ne diyor zaten? Evet bir kişinin 10 kişi karşısında kaçmaması ilk ayetle vacipti. E tamam bu vaciple kaçmamadı. Bu e, ayetle bu vaciplik kalkmadı mı? Kalktı. O yüzden diyoruz ki bu hafifletme neskin ta kendisidir. Çünkü belli bir suretteki bu durum vacip idi. Ve daha sonra başka bir surette vacip oldu. Ve ilk hükmü ortadan kaldırdı. Yine meselenin içerisinde neskin şartlarının tümü de bulunmakta. Yani bu şer'i bir hükümdür. Ve kendisinden sonra gelen başka bir şer'i hükümle kaldırılmıştır. Bütün neskin şartları burada. Düşünün şartları daha önce verdik. Burada mevcuttur. Oruçlu bir kimsenin, dikkat edin şimdi, bunların diğer şüpheleri. Oruçlu bir kimsenin sadece iftar etmesindeki hafifletmeyi kıyas etmelerine gelince, kıyas etmişlerdi ya. Bu kıyas iki farklı şeyin birine kıyas edilmesidir. Kıyasunma'l-Farik derler ya, işte iki farklı şeyin birbirine kıyas edilmesidir. Çünkü oruç, vacipliliğini sürdürmektedir. Sadece durumlardan birinde, ki nedir o durum? Sefer durumudur. Sadece o durumda hafifletme gelmiştir. O vacibin hükümlüğü devam ediyor. Mesela adam seferden evine geri dönsün vacibin hükmü devam etmiyor mu? Değil mi? Dolayısıyla orucun vacipliliği zaten her zaman var. Sadece bir durumda kalkmıştır. O da ne mesela? Seferi durum. Seferi durum kalktı mı vacipliğine geri dönüyor. Doğru mu? Ama bir kişinin 10 kişi karşısında kaçmaması vacipliliği tamamıyla kalkmıştır. Anladık mı? Vacipliği ne yapmıştır? Tamamıyla kalkmıştır. O yüzden diyoruz ki oruçlu bir kimsenin seferde iftar etmesindeki hafifletmeyi kıyas etmelerine gelince bu kıyas iki farklı şeyin bir diğerine kıyas edilmesidir. Çünkü oruç vacipliliğini sürdürmektedir. Sadece durumlardan birindeki o durum sefer durumudur. Hafifletme gelmiştir. Orucun hükmünün vacip oluşu tamamen kaldırılmamıştır. Ancak bir kişinin on kişiye karşı sabretmesinin hükmü vacib idi ve tamamen Kaldırıldı. Bir kişinin 10 kişiye karşı sabretmesinin caiz oluşu ilk hükmün yani vacip olduğu hükmünün ortadan kalkmadığı anlamına gelmez. Bunun bir örneği de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice konuşmak isteyen bir kişinin konuşmadan önce sadaka vermesidir. Bu vacip idi ve sonra vacipliği kalktı ve caizliği devam etti. Her kim gizlice konuşmak isterse öncesinde sadaka takdim etmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Evet yine bir insan sadaka takdim edebilir. Ama ilkinde neydi? Vacip oluş hükmü vardı. Allah ne yaptı? Onu kaldırdı. Dolayısıyla kardeşler bu hükümde bu şekildedir. Müslüman bir kişinin eğer istiyorsa on kişiye sabretmesinin caiz olması kaldırılan o hükümden ayrı bir şeydir. O yüzden hani onlar dedi ya ya şimdi bir kişi savaşta e, isterse on kişinin karşısında kaçmayabilir. Doğru değil mi? Evet diyoruz. O zaman bak demek ki nesk olmamıştır diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır. Kaçmaması ayrı bir şey. Evet o kaçmayabilir ama vacip mi? Kaçmaması değil. Doğru mu? O yüzden bir şeyin vacip oluşuyla caiz oluşunun arasını ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Evet. Kaçmaması caiz o ayrı bir şey. Ama vacip oluşluluk hükmünü kaldırdı mı kaldırdı. O yüzden getirdiğiniz bu itiraz yanlış. Onların itirazıydı değil mi bu? En büyük itirazlarından bir tanesiydi. Ne demişlerdi? Demişlerdi ki ya isterse adam kaçmayabilir. O zaman niye buna nesk? Hayır kaçmamasının ismi caiz ama bizim nes olduğunu iddia ettiğimiz şey vacip oluşu hükmü. Bunu kaldırmıştır. İşte tüm, tüm, bu, tüm bu zikredilenlerden sonra raci olan Allah-u Alem ayetin nesk olduğunu söyleyenlerin görüşüdür. Şu deliller bunu göstermektedir. Bir, toparlıyoruz ve bitiriyoruz. Bir, bizzat Kur'an'ın şimdi Allah yükünüzü hafifletti şeklindeki ifadesi buna delildir. İki, sahabenin de bu ayeti bu şekilde anlamaları ve bunu açık dillendirmeleri. Bunların delillerini söyledik. Bu da ikinci delil. Üç, büyük müfessirlerin ve muhaddislerin hemen hemen hepsinin bu görüşte olmaları ki ben büyük müfessir ve muhaddislerden muharef eden görmedim. Bu üçüncü görüş. Üçüncü delil. Dört, nes olduğunu savunanların delillerinin nes olduğunu savunanların nes olmadığını savunanların delillerinin, nes olduğunu savunanların delillerinin karşısında zayıf kalması ve delillerine elle bir itiraz getirmemeleri. 5. Çelişki ve işgalden kurtulmanın ancak nes olduğunu kabul etmekle mümkün olması. Çünkü nes olduğunu kabul etmediğin zaman çelişkiden kurtulamıyorsun. Çünkü iki ayet birbirine zıt geliyor. Birisi vacip olduğunu söylüyor, birisi zıttını. Dolayısıyla diyoruz ki çelişki ve işgalden kurtulmanın, ancak nesk olduğunu kabul etmekle mümkün olması, nesk olduğunu kabul e, etmemenin ise çelişki ve işgal içinde bırakması. İşte tüm bu saydıklarımız ki bu beş delil, e, bütün bu e, saydığımız delillerden, sebeplerden dolayı raci olan ayetin nesk olduğudur kardeşler. Böylelikle bu seri bu dersimizle tamamlanmış oldu. Allah Subhanahu ve teala hem dinleyenlere hem de bize. Bu ayetlerin fıkhını anlamayı ve bunlarla amel etmeyi bizlere nasip etsin ve bunlarla, bu bunlara da davet etmeyi hepimize nasip etsin. Ve bundan sonraki serileri de, e, serilere de başlayıp veya yarın bıraktığımız serileri de tamamlamayı Allah Subhanahu ve teala nasip etsin. E, i̇nşallah bir dahaki serilerde e, muvaffak olmak üzere Allah'tan bunu talep ediyoruz. Vallahu alem ve sallallahu alâ ve